İn elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdi leh ve ossalli ve osslime alâ Bildiğiniz gibi, geçen derslerimizde Tövbe Suresi'ndeki müşriklerle olan ilişkimize değil ayetleri incelemiştik. Ve bizim onlarla olan ilişkimizi ve onlarla başlatmış olduğumuz bir savaşta, bu savaşın Müslümanlara neler getireceğini, yani bir cihat eyleminde bunun Müslümanlara neler kazandıracağını ve bu cihatta müşriklerle müminler arası olan bir taifenin nasıl bir tavır sergilediğini hepimiz görmüştük. Yani müminleri bırakıp, müminlerin velayetini terk edip, müşriklerin veya kafirlerin ki o gün Yahudi ve Hristiyanlarla Mekke'de müşrikler vardı, onların velayetine gizliden gizliye sahip çıkan ve onları gizli dost velice veya Kur'an'ın dediği gibi bir tane gizli dost edilenlerin tavırlarını ve Allah Azze ve Celle'nin onlar hakkındaki hükmünü görmüştük. Bugün ise bu derslerimiz içerisinde e, bera'a kavramından ve bera'a e, meselesinden sonra e, Tövbe suresindeki e, en önemli ayet-i kerimelerden birisine gelmiş oluyoruz ki bu ayet-i kerime de bildiğimiz gibi Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim ma kana lil müşrikina en ya'mur mesacidi allahi shahidin ala bil kufr ayeti kerimesidir. İşte bu ayeti kerime çerçevesinde ve bu ayeti kerimenin manası ve hükmü çevresinde Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize nasıl hitap etmiştir ve bu Mesel ile ilgili hangi hükümler indirmiştir ve mescidlerle ilgili hükümlerin ne olduğunu inşallah beraber görmeye çalışacağız. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde ilk ikame edilen mescidin hangisi olduğuna dair ayet-i kerime indirmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ashabı sorduğu zaman ''Ya Resulullah ilk ikame edilen, yeryüzünde ikame edilen mescid hangisidir?'' diye sorduklarında o da tıpkı Kur'an'da Allah Taala'nın buyurduğu gibi Mekke'deki mescid daha sonra Mescidi Aksa'daki mescid olduğunu, daha sonra ikame edilen kendi mescidi olduğunu söylüyor ve diyor ki ''Bu mescid ben Nebilerin sonuncusuyum ve benim bu mescidim de yeryüzündeki mescitlerin en sonuncusudur.'' Yani Nebilerin hateme olan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bu mescide son nebinin mescidi olacak ve kıyamet bu mescidin ikamesinden sonra kopmuş olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerinde bize bu konuda açıklamalarda bulunmuştur. Allahu Teala Ali İmran Suresi 97. ayeti kerimede şöyle buyurur. İnne evvele beytin vudi'a nasi". لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَم۪ينَ ف۪يهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَمَا قَامُوا إِبْرَه۪يمَ وَمَنْ دَخَ لَهُ كَانَ آمِنًا Sadakallahü razı. Şüphesiz gerçekten yeryüzünde insanlar için, yani Allah'ın halk ettiği insanlar ve yeryüzünde kendilerine hilafeti vereceği insanların, kıbleye edinmeleri, tavaf etmeleri ve yüzlerini oraya çevirerek Allah'a kullukta bulunmaları için inşasını emrettiği, emir buyurduğu ilk mescit Bekke'de olan mescittir. Bekke, Arap lisanıyla Mekke demektir. O mescit ki Allah onun mübarek kıldı ve tüm insanlar için âlemin, huden alemin, huden lil alemin ve insanlara hidayet verici ve insanlara hidayeti hatırlatıcı hidayete davet edici olan bir merkez bir alamet ve bir sembol kıldı. Fihi ayetun ve onda apaçık, açık seçik ayetler ve İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Kim oraya girerse emin olur. Yani kim oraya girerse onun vası, onun sıfatı amin olmaktır. Yani hem kendisini şerlerden uzak tutmaktır, hem de oraya giren insanları kötülükten, şerden men etmek ve onların can sağlığını, mal sağlığını, ibadet güvencesini sağlamakla mükellehtir. Bu vesilele ve harem-i şerefe giren her mümin Allah'ın güvencesinde olduğu gibi, oraya giren her mümin, diğer kardeşi olan müminin de güvencesindedir. Öyleyse harem-i şerifte ne itaat edilebilir müminlerle müminler arası ne bir mümine kılıç çekilebilir ne de bir mümin incitilemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin hareminde bulunan ve Medine'nin hareminde bulunan neleri? Otları, yolmayı, ağaçları kesmeyi yasaklamıştır. Maide suresinde geçen derslerimizde gördüğümüz gibi harem-i şerifte hayvanların hil dairesinde olan Mıntıka hayvanların avlanması bile haram görmüştür. Hatta orada başınızdaki bir biti bile öldürmenizin cezası vardır. Ona dem gerekir. Hayvanları korkutamazsınız, hayvanları yuvalarından uçurup übütemezsiniz. Hayv al hayvanlarına hiçbir şekilde la takfuru sayda bu antim hurum asla avlanacak olan av hayvanları hangi cinsden olasosun, onları siz ihramdayken sakın avlamayın. Demek ki Allahu Teala Mekke'yi ve harem-i şerifi tüm insanların ve tüm mahlukatın zarar verici olanlar hariç güvenliği için emniyetli bir yer kılmıştır. O bakımdan Maide Suresi 97. ayet-i kerimesinin devamında Allah Azze ve Celle buyurur ki ce'alallahu al-ki'abete el-beytel harame qiyâmen ayetin devamını okumayacağım. Oraya kadar bizim dersimizde ilgili olan kısım. Allah Kabe'yi haram bir beyt kıldı. Niçin? Kıyamen <gülüyor> linnas insanların kıyam etmeleri. Müfessirler kıyam kelimesini kimisi ibadet olarak, kimisi intiaş yani insanların oraya gelmeleri, birbirlerini tanımaları, birbirlerini görmeleri ve dinin ihya edilmesi, dinin canlanması, dinin hayata hakim kılınması o din vesilesiyle Allah'ın mümin kullarına indirmiş olduğu nimetlerin ve rahmetlerin görülebilmesi için. Onun için Kur'an, لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ Hac menasikini anlattıktan sonra bunu söyler. Ki Allahu Teala'nın size hidayet vermesinden ötürü Allah'a tekbirde bulunasınız, Allah'ı yüceliyesiniz, Allah'a tesbih tenzih edesiniz. Allah hiçbir şeyi ortak koşmayasınız diye Allah sizi hidayet etmiştir. Dolayısıyla mescit meselesine değinmeden önce bizim bu girişi yapmamızın nedeni mescitlerle ilgili kısa bir tarihi geçmişi hatırlatmak istiyoruz. Bu bakımdan mescitlerin önemi İslam'da büyüktür. Biz buna inşallah dersimizin e, müteakip e, fasıllarında devam edeceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i ile karşılaşıyoruz. Bakara 125. ayet-i kerimesi. Allah Azze ve Celle orada şöyle buyurur. Ve izcealnal beyte mesabeten lin nasi Hatırlayın. Hani biz size bu beyti, haremi şerifi, Kabe'yi, mesabeten lin nasi ve emna. Hatırlayın biz beytimizi, Kâbe'yi muazzamayı tüm insanlık için gelip ziyaret etmeleri gelip tavaf etmeleri ve oradan Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu, indirmiş olduğu nimet ve rahmetten istifade edip dönmeleri ve orayı bir güvenlik alanı kıldık. Onun için İbrahim aleyhisselama Allah azze ve celle çağır, nidah et insanlara, sana her türlü hayvanın devenin sırtına binerek her türlü vadiden, yoldan, uzak beldelerden ve müntıkallardan gelsinler neyi? Allah'ın beytini tavaf etsinler, hac etsinler diye. allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmıştı? Böyle bir emir göndermişti. Zira İbrahim Aleyhisselam, mescidi ikinci kez inşa eden peygamberdir. Üçüncü kez de kim inşa etmiş oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ مَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِمُ İbrahim'in İbrahim makamında namazgâh edininiz. Namaz kılacağınız bir yer edininiz. Nerede? İbrahim aleyhisselamın makamında. Zemakşeri ve İbn-i kim der ki, o harem-i şerifin veya Arafat'ta dahil Müzdelit'e ve Mina'nın Mina'nın tamamıdır. Bazı müfessirler de diyorlar ki, hayır harem-i şerifin mescidin bulunduğu alandır. Orada namaz kılınır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam orada ne yapmıştır? İşte Hacer'i oğlu İsmail'i ziyaret etmeye geldiği zaman, oğlu İsmail'i ziyaret geldiği zaman, orada onun hanımıyla karşılaşmış. Ve o malum bildiğimiz e, hadiseyi anlatırlar. Demek ki haremi şerif mıntıkası ile veya mescid-i şerifin bulunduğu mıntıkada siz İbrahim'in makamında namaz gehdeyin. Ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e. Biz İbrahim'e, ve İsmail'e emrettik. Onlardan ahit aldık. Onlardan söz aldık. Yani biz onlara ahdimizi söyledik. Onlar da ahdimizi karşılığı olan şeyi verdiler. Neydi o ahdin karşılığı? En tahhira beyti li taifine vel akifine ver rükk'i Biz İbrahim'e ve İsmail'e demiştik ki niye? Ne zaman demişti? Ve iz yerfa'u İbrahim'u El-kala'ide minel ve isma'ilu Rabbena takabbel minna inneken tessemil alim diye harem-i şerif yani mescidi haramı yani Kabe-i muazzamayı ilk in inşa etmeye başladıklarında Allah-u Teala onların beyti yücelttiklerini söylüyor. Yani her manada yüceltiyorlardı. Hem maddi anlamda Allah'ın beytin muazzamasını yüceltiyorlardı. Hem de manevi anlamda yani imani anlamda onu o mescidi yüceltiyorlardı. O zaman İsmail ve babası İbrahim aleyhisselam dediler ki, ey Rabbimiz biz senin için bu beyti ikame ediyoruz. Bu ameli bizden kabul et. Şüphesiz ki sen çok işitici, çok bilici olan Rabbimizsin. وَاتْاَنْ تَحِّرَ بَيْتِي لِلْتَائِف۪ينَ Benim beytimi dedim ki onlara tavaf edecek olan orada itikata girecek olan ve ibadet için oraya veya onun hizmetine kendisini vakfedecek olanlar için, rükû ve secdeye gidecek olan müminler ve müslümanlar için ne yapınız? Benim beytimi tahir kılınız, temiz kılınız. Müfessirler deriyorlar ki rahmetullahi aleyhim, tahir entahira temizleyiniz ikiniz anlamında. Tahir, hem orayı dünyevi pisliklerden ve çirketlerden temizlemek hem de putlardan, putlara ibadet edilmesinden Allah'ın beyti, tevhid, ibadetinin bir remzi olan tavaf, safa ve merva arasında sa'i, orada itikafa girmek, orada namaz kılmak gibi ibadetler icra edilirken, Allah'ın dinine, tevhidin özüne muhalif olan hiçbir amelin, ibadetin, sözün ve davranışın oraya girmemesine özen gösterimiz anlamındadır. Demek ki Allah Azze ve Celle İbrahim ve İsmail'e beyti emrettikten sonra, bina edin diye emrettikten sonra onlardan haram-ı şerifin yani Kabe-i Muazzama civarındaki mescidin temiz tutulması için emir indiriyor. Bu emir de tüm dünyadaki yeryüzünde şu anda bulunan bütün mescidler için geçerlidir ve bu emir bizi de bağlayıştır. Niye? وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ İbrahim'e حَنِفَ diyor allah Teala. İbrahim'in hanif olan, hanif olan İbrahim'in milletine, dinine oyun diyor. Hanif olan İbrahim'in ve İsmail'in dini ve milleti neydi? Allah'ı tevhid ile ubudiyet etmek, insanları müşriklerin zulmünden, putlara ibadetten kurtarmaya çalışmak, hak olan Allah'ın dinine davet etmekti. Ve Allah'a ibadet edilen mekanları ve yerleri temiz tutmak, tahir tutmak, orayı hem dünyalık necasetlerin ve pisliklerin girmesine engel olmak hem de orada tevhid akidesini bozcu olan işlemlerin, eylemlerin, amellerin, ibadetlerin icrasını men etmek ve yasaklamaktır. Demek ki Allahu Teala bizden mescitlerin temizlenmesini, tahir kılınmasını, imar edilmesini isterken bizden altı şey istemektedir. Nedir o altı şey? bir, Mescidi haram başta olmak üzere kıyamen linnas, insanların ikame, kıyam etmesi, dinlerini ihya etmeleri ve dinlerinin üstün gelmesi için, insanların kuvvet bulmaları için mescitler inşa edilmelidir. Mescitler bunun için inşa edilmiyorsa Allah'ın istediği maksat doğrultusunda mescit değillerdir, herhangi bir binadır yerine mesabeten linas, bu da haremi şerifin sıfatıdır. Hakeza aynı sıfatı belli bir oranda dünyanın yer yüzünün diğer mescitleri de alırlar. Ve emne em içerisinde olması, güvenlik içerisinde olması. Öyleyse haremi şerif emin belde, emin mescit olduğu gibi yerisindeki tüm mescitlerin de emin olması ve oraya sığınan bir insanın da güvenliğinin, canının, ırzının, malının güvenliğinin sağlanması gerekir. Mescitlerin özelliği bu. Bir diğeri mescidin mescidi nebevi'nin veya Mescid-i Haram'ın mübarek kılınmasıdır. Ve buna kıyasen tüm yeryüzü mescitlerinin de mübarek olduğu ancak bir şartla tabii o nedir? Allah için ikame edilmiş olacak. Bu maksatla ikame edilen tüm mescitler mübarektir ve hüda, hidayet hak dini olan tevhidin sembolü, alameti, işareti ve yoludur. Yani tevhidin Asıl medresesi, tevhidin özünün anlatıldığı yer ve tevhid dini olan İslam'ın kıyametmesi, yer üzerinde güç ve kuvvet bulması için ne inşa edilmesi lazımdır? Mescid denen mübarek binaların inşa edilmesi gerekir. Ve ayrıca haremi şerifte müminler için ayetler olduğundan bahsetti Allahu Teala. Fihi ayetum ve yinat. Orada at açık ayetler vardı. Ne gibi? Allah'ın beyti nasıl imar ettiği, nasıl kurulmasını emrettiğinin ayetleri. Efendim, Hacer'in kıssasının ayeti, İsmail'in kıssasının ayeti, Safa ve Merve'nin bir ayet oluşu. i̇nnes Safa vel-marwata min şa'a'irillah. Şüphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın dininin şehaairindendir. Yani alametlerinden, sembollerindendir. Demek ki Allahu Teala ben haremi şerife ayetler koydum derken biz bu ayetlerin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala niye ta tavaf edenlerden bahsetti, niye itikaf veya ökuf edenlerden bahsetti haremi şerifte, niye rükû edenlerden, sucud, secde edenlerden bahsetti. Bu ibadetlerin birer sıfatıdır. Yani tevhide dahil olan ibadetlerin sıfatlarıdır. Tavaf etmek, itikafa girmek, rükûda bulunmak, sucudda bulunmak yani Allah için ibadette bulunmuş olmak, haremi şerifte eda edilen ibadetleri sıfatır ve bu ibadetler Allah'ın emrettiği ibadetlerdir. Müşrikler bu ibadetleri eda ediyorlar idi ama şeklen ve mana olarak, içerik olarak o ibadetleri tahrif edip değiştirdikleri için Allah-u Teala onların ibadetinin, onların tavaflarının şirk ve kübürüldüğünü Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاَنْ وَتَسْدِيَةً مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ Onların namazları, harem-i şerifteki ibadetleri ıslık çalmaktan ve el şakırdatmaktan başka bir şey değildi. Müşrikler orayı tavaf ederlerken hüryan olarak tavaf ediyorlardı. Bütün bu şirki ve cahili amelleri Kur'an-ı Kerim reddetti. Neyle reddetmiş, reddetmiş oldu? اَنْ تَحِّرَ بَيْتِي لِبْطَائِفِينَ Benim beytimi, Allah bu evi, bu mekanı kendisini izafe ederek ne yapmıştır? Bu mekanın şerefini ve izzetini bize anlatmak istemiştir. Öyleyse mescitlerin şerefini ve izzetini koruma meselesi gündeme geldiğinde... İlk aklımıza gelecek olan şey harem-i şerifin izzetidir. Cenab-ı rabb Alemin bakın Nur Suresi 36. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. <gülüyor> Fi buyutin edin Allahu en turfa wa yuzkura fiha ismihu. Yusabbihu lahu fiha bil gudu vel asali rijalun la tulihihim ticaretu ve la bay'un am öyle evler vardır ki o evlerde 36 o evlerde öyle ricallar öyle kimseler vardır ki Allah onların o evlerin o beytlerin o mescitlerin yüceltilmesi için onlara bazı ibadetler teklif etmiştir. Nedir? Orada Allah'ın ismi zikredilir. Kim kimin ibadetiyle kimin gayretiyle Allah'ın ismi yüceltilir ve mescitlerde zikredilmiş olur? Ticaretin ve alışverişin kendilerini Allah'ın dininden, Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kimseler ve insanlar. Demek ki mescitlerin ihya edilmesi, mescitlerin aziz kılınması kimler tarafından gerçekleştirilecek? Kendilerini ticaretin ve alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı kimseler. Şimdi sokaklara bakıyorsunuz bir namaz vakti. Cuma vakti geliyor, camiler, caddelere bakıyorsunuz. Sanki bu belde Nuh aleyhisselamı inkar eden bir belde. Sanki bu belde Firavun'un şu anda hakim olduğu bir belde. Sanki Nemrut'un hakim olduğu, sanki Karun'un hakim olduğu bir belde gibi. İnsanlar ne Allah'tan korkuyorlar, İnsanları ne namaz etkiliyor, İnsanları ne Kur'an etkiliyor, İnsanları ne de Allah'a çağrı nidası olan ezan etkiliyor, etkilemiyor. Neden? Çünkü bu insanlar Allah'tan uzaklaşmışlar. Dünyaları, ticaretleri, alışverişleri onları Allah'ın zikrinden alıkoymuş. Herhalde bu tespitimiz inşaAllah yanlış değildir. رِجَالٌ la تُلْهِهُمْ ticaretun وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ devam ediyor Allah-u Teala. Bakın, şimdi o mescitlerde öyle kimseler var ki, o kimselerin gece yani bil gudu ve asal sabahleyin ve akşamdan önce Allah'ı tesbih etmelerinden ötürü orada Allah'ın isimleri zikredilir ve Allah'ın ismi edilir. Bu insanların yaptıkları amel neymiş ve bu insanlar nasıl kimselermiş? Bakın Allah Teala nasıl tanıtıyor. Onları bir, ticaretleri iki, alışverişleri Allah'ın zikrinden, zikrillah ve ikam salati namazı ikame etmekten ve ita zekati zekatı vermekten ne yapmaz? Ticaretleri ve alışverişleri alıkoymaz. Peki Allah'ın zikri nedir? Namaz Allah'ın zikri değil midir? Öyle bütün derslerimizde hepimiz görüyoruz. Anlatıyoruz, diyoruz ki اِقَامُ ve وَاِيْتَعُ zeka Namazı ikame etme, namazı diri canlı tutma ve zekatı eda etme nedir? Allah'ı zikretmektir. Allah'ı hatırlamaktır. Yani Allah'a ibadettir. Her ibadet zikirdir. Ama her zikir şekilde ibadet değildir. Bazı kimselerin zikirledikleri bazı ameliyeler vardır. Bunlar zikir olmayabilir. İbadet de olmayabilir. Ama halis her ibadet Allah'a zikretmektir. Öyleyse bu insanları, ticaretleri bu insanları alışverişleri Allah'ı anmaktan ve onun gönderdiği kitabı ilmi ve vahmi yücretmekten, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Demek ki insanları Allah zikretmekten alıkoyan, namazı ikame etmekten alıkoyan ve zekatı vermekten alıkoyan neymiş? İki büyük unsur varmış. Nedir onlar? Allah'ı tesbih etmekten uzak olmak, ticaret ve alışverişte meşgul olmak. Ama bâtıl bir şekilde meşgul olmak, Allah'ın rızasını gözetmeden ticaret etmiş olmak. O kimselerin özelliklerini anlatıyor Allah Teala. Biz hani biraz sonra ayete geleceğiz ya inne ma ya'muru mescidallahi men amena billahi vel yawmil ayetine geldiğimiz zaman bunları neden anlattığımızı hepimiz göreceğiz. O insanların özelliğine değiniyor Allah Teala. Yehafun yawmen öyle bir günden korkarlar ki onlar تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَلَمْزَارِ O gün kalpler ve gözler alt üst olur. Kalplerin ve gözlerin alt üst olacağı kalplerin ne demek kalbin alt üst olması? Düşünebiliyor musunuz? İnsan kalbinin bulunduğu konumdan korkuyla dişi vermesi. Yani kalbin sağının sol tarafına arkasının ön tarafına, alt kısmının üst kısmına geldiğini düşünün. İnsanın bedeninde çok basit bir ağrı bile insanın hayatını zindan ederken insana düşünebiliyor musunuz? Kalbin takalluv etmesi, kalbin değişmesi ve kalbin fiziki olarak paramparça olması insana nasıl bir acı ya sebep olabilir? Bunu tahayyül edebiliriz zannediyorum. Onlar kalplerin ve gözlerin çanaklarından kalbin parçalanacağı veya alt üst olacağı, gözlerin çanaklarının fırlayıp değişeceği ve şeklinin bozulacağı o günden korkarlar. Kimler? Mescitlerin sahibi olan müminler. Bugünkiler böyle mi? Biz böyle miyiz acaba? Niçin? Neden korkuyorlarmış? Korkuları neyi talep etmek içinmiş? لِيَجْزِيَهُمُ Ahsenem amilû ve yezîduhüm <gülüyor> min fadlih. Allah'ın kendilerini işlemiş oldukları amelin en güzeliyle mükafatlandırması ve kendi katından bir fazl, fazilet ve nimet ile nimetlendirmesi için onlar bu sıfatlara sahiptirler ve bu ahlakı ve bu ibadeti ortaya koyup sergilerler. Vallahu yerzuqu men yeşâ bir gayri hesab. Burada tergib vardır, burada teşvik vardır. Ne demek bu? Allahu Teala dilediği insanı hesapsız hesap yapmadan rızıklandırır. Neyle rızıklandıracak? Vaad ettiği cennet onun rızkıdır. Dünyada vaat ettiği nusret ve dinin izzeti dininin yüce olması Allah'ın rızkıdır. Ama kim bu sıfatlara sahip değil, ve mescitleri, oyun, haşa, eğlence veya girip çıkılıp hiçbir şeyin yapılmadığı bir alanlara çeviren insanlar için değil. Bu vaat kimin içindir? Allah'ın dinini yüceltmek isteyen kimseler içindir. Biz Musa Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman Musa Aleyhisselam'a Allah'ın Harun, kardeşi Harun ile kendileriniz için, kendiniz için Mısır'da bazı evler edinin ve o evleri kıble edinin dediğini görüyoruz. Şimdi bazı kardeşlerimiz Darul Harp'te mescit inşa edilmez diye bir düşünce ortaya atıyorlar. Bir kere imamlar arasında ihtilaf vardır. Bir belde İslam'ın beldesi olduktan sonra o beldenin hangi şartlarda Darul Har olup olmayacağı Müslümanlara ait olan bir mülkiyeti, mülkiyetin olup olmayacağı, mescitler de buna dahil olmak kaydıyla bunu hükmez üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Her halükarda biz ne yapacağız? Kur'an'dan ders almaya çalışacağız. Bakın Allahu Teala Yunus suresi 87. ayet-i kerimede ne bu diyor? Ve ohayna ila Musa ve Biz Musa'ya ve kardeşi Harun'a vahyettik. Ne yapınız diye. Enta bawwa liqaumikum biMisra Kavminiz için Mısır'da bazı evler edinin, evler inşa edin veya evler kurun ve evlere sahip olun ve evleriniz Ve evlerimizi kıble edinin. Burada kıbleden maksat namazgah edinin demektir. Müfessirler diyorlar ki, Musa Aleyhisselam ve kavmi Mısır'da ibadet ederlerken de harim Şerife, Kabe-i Muazzama'ya yönelip ibadet ediyorlardı. Kıble o gün İbrahim Aleyhisselam'dan kalma olduğu için İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere olan tüm peygamberler Mekke'ye yönelerek namaz kılıyorlardı. وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً Evlerimizi kıble yani mescid edinin. وَاَقِيمُوا ve وَبَشِّرِ الْمُمِن۪ينَ Namazı ikame ediniz <gülüyor> ve müminlere müjde ver. Bu ayet hem sanki Musa aleyhisselama hitap ediyor, hem Resulullah aleyhisselatü vesselama hitap ediyor. Namazı ikame ediniz ve beşşiril müminin. Niçin namazı ikameden sonra وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ allah Teala? Namazın bir müjdesi var. Namazın bir mükafatı var. Namazın bir ecri var. Namazı ikame edenlerin, ihya edenlerin Allah katında bir karşılığı var da onun için allah Teala وَبَشِّرِ muminin diyerek allah Teala namazdan sonra, namazın ikamesinden sonra namaz kılanların mümin olduğunu söylemiştir. Ama hangi namaz? Hangi namaz? İyyâken a'budu ve iyâken estain Akidesi üzerine kurulmuş olan bir namaz. İyyâken a'budu ve iyâken estain Ancak sana ibadet eder ve ancak senden istiane yardım dileriz diyen insanların namazı. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Lillahi, تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Şüphesiz ki mescidler ancak Allah içindir. Allah ne göndermiştir bize? Bir din, bir kitap, emanet göndermiş. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Mescidler ancak Allah içindir. Allah'ın dini içindir. Allah'ın kitabı içindir. Allah'ın rasulü içindir. Allah'ın mümin kulları içindir. Ve ennel mesacide lillahi mescitler bu manada Allah içindir. Fe la te'u ma'allah ahadan. O mescitlerde Allah ile beraber başka hiç kimseyi anmayınız, zikretmeyiniz. Bunu İmam Biqaî rahmetullahi aleyhi nazm-ı durar fî ve suvar isimli tefsirinin iki Mescitler sadece Allah için olduğundan ötürü onunla beraber hiçbir kimsene ismi zikredilmez. Bununla neyi mak maksat ediniyordu İmam Bika'i? Allah-u alem zalim sultanları, zalim halifeleri ve zalim idarecileri kastediyordu belki de. Maksadını açıklamıyor. Ancak bununla beraber orada oturup da Allah'a nida ederken falan şeyh'in adını, falan tarikatın kutbunu veya tabiri caizse bazılarının dediği gibi kutbunu da Allah'la beraber zikredip Allah'tan yardım diyerken Allah'tan istianede bulunurken Allah'a esma-i hüsnası ile tevesülde bulunurken onunla da tevessülde bulunamazsınız demek istiyor. Evet gerçek budur. وَاَقِيمُ ve وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ Namazı ikame ediniz müminlere müjde. Müminleri müjdele. Ne ile müjdeleyecek? Onu Bakara suresinde de görüyoruz, Nisa'da görüyoruz, Tövbe'de görüyoruz, Zariyat'ta görüyoruz, Ahkaf'ta görüyoruz. Bütün Kur'an'da müminlerin ne ile görüyoruz. Fetih'te görüyorsunuz, Hucurat'ta görüyorsunuz. Müminler cennetle içinden baldan ırmakların saf sütten ırmakların lezzetli, baldan daha lezzetli şarap ırmaklarının yani meşrubat anlamında içilecek su ırmaklarının olduğunu Allah Teala söylüyor. Böyle bir şeyle müjdele. Demek ki mescitler Allahu Teala'nın kitabında böyle önemli bir yere haizdirler. Onun için biz mescitle namazı birbirinden ayıramıyoruz. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala melekleri secde etmesi için emrettiğinde ve kulna lil melekesti'sjudu li Adem fesecedu ne yaptılar? Melekler Adem'e secde ettiler. Ancak kim etmedi? İlla İblis ise. Ebe ve وَكَانَ مِنَّ الْكَافِر۪ينَ Bakara 34. Ayet. Biz hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. Melekler de secde ettiler. Bir ayette اَجْمَعُونَ tamamen bütünüyle bütün melekler secde ettiler. Bir tanesi harici olmamak kaydıyla illa iblise ancak şeytan. İblis Allah'ın ametinden kovmuş olan iblis ne yaptı? Reddetti karşı çıktı vastakbara büyüklük tasladı ve kana minel kafir. ve kafirlerden. Dikkat edin, Mescitlerin harap olması, mescitlerin harap olması ile din ilminin, din ilimlerinin harap olması nedendir? Müminlerin mescitlerine sahip çıkmamaları, müminlerin mescitleri fasıklara tacirlere, Allah'ın dininde savaşan insanların yönetimlerine ve yöneticilerine terk etmelerinden olmuştur. Onun için kim istikbarda bulunur ve Allah'a ibadet etmezse kafirlerdendir. Onun için kim mescitlerin ihya edilmesine karşı çıkarsa İslami manada ve İslam fıkhı esasları üzerine kurulmuş olan mescitlerin ikamesine karşı çıkarsa ve bu mescitlerle savaşırsa Allah'ın düşmanıdır. Onun Kur'an-ı Kerim'de allah Teala وَمَنْ <gülüyor> اَزْلَمُ <gülüyor> مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْتَرَى ف۪يهَ ve وَسَعَى fi خَرَابِهَا Buyurur. Nedir o da? Allah'ın adının anıldığı mescidlerde Allah'ın adının anılmasına engel olan ve bunu alıkoyan ve buna mani olan daha zalim ve onu harap etmeye gayret eden insandan daha zalim kim olabilir? Bu hem maddi anlamda mescitlere harap etme, tahrip etmek anlamındadır. Hem de manevi anlamda yani imani anlamda mescitlerin ameli anlamda ibadet açısından tahrip edilmesine delalet etmektedir. Dolayısıyla mescitlerle savaştınların hükmü de Allah'la savaştınların hükmü olmuş oluyor. Evet bu girişten sonra biz inşallah dersimize yeni başlamış oluyoruz. Buna geçmeden önce birkaç meseleyi daha açıklamakta fayda görüyorum. Allahu Teala. Hepimiz biliyoruz ki mescitleri ne için haremi şerifi de ilk mescit olarak ne için yer koymuş ve ne için insanların kıblesi etmiştir? Kıyametin <gülüyor> nes. İnsanların kıvamının ve kıyamının İnsanların, müminlerin, izzet ve gücünün merkezi, kıblesi olsun diye, yani hepimiz kuvvetimizi ve gücümüzü oradan alacağız. Kuvvetimizi ve gücümüzü oradan alacağız. Niye? Biz oraya ibadetimizi ve ihlasımızı ve cehdimizi yöneterek yöneleceğiz. Oraya yönelirken tüm geriyüzü Müslümanları, Kalplerini, niyetlerini, amellerini, sevgilerini, nefretlerini, gayretlerini sadece Allah'ın rızası uğrunda kullanacaklarını ve bundan ötürü herkesin, hepimizin yüzünü oraya dönmesi gerektiğini ifade etmiş oluyoruz. Namaz kılarken, اِيَّاكَ نَعْبِدُ وَيَيَّاكَ diyoruz. Bak, hepimiz adına konuşuyoruz. Dikkat edin, bir tek insan adına değil, Kabe-i Muazzama, kainatta Ummul Kura, bütün beldelerin anası, bütün beldelerin merkezi olarak duruyor ve yeryüzündeki tüm insanlar bir daire gibi Mekke-i Mükerreme'nin etrafında, Kabe-i Muazzama'nın etrafında böyle halka halka daire daire tüm yeryüzüne yayılıyorlar. Ve yeryüzünün her mıntıkasından, her karışından Allah'a ibadet etmek için oraya yöneliyorlar. Orası nedir? Orası bir merkez. Halde kalplerimiz, niyetlerimiz ve amelimiz, yapacağımız şeylerin hepsi o tarafa yönelerek yapılacak. Oradan ilham alınarak yapılacak. Yani oraya inen vahyden ve oraya inen kitaptan. Ve dolayısıyla Allah'ın emri, Allah'ın bahtaniyeti gibi bütün müminlerin kalbinde ve özünde tevhid bulacak, bir tek mâkes bulacak ve ona göre o kalplerde ve o günlerde hareket oluşturacak. Eğer bizler kabe i Muazzama'ya yöneldiğimiz halde kıble kıblemizi namazda orası edindiğimiz halde hala dinde tefrîka üzere isek, hala dinde ihtilaf üzere isek, hala zulmün sıfatını tanımıyor, şirkin sıfatını tanımıyor, imanın evsafını tanımıyor, imanın erkanını ve şartlarını tanımıyor ve imanı yok eden, imanı götüren meseleleri, akaidi ve sistemleri verilimleri tanımıyor isek, biz Allah'a yönelmemişizdir. Bu masatla biz Allah'a yöneliyoruz. Çünkü Allahu u Teala, قِيَامًا لِلنَّاسِ diyor. قِيَامًا لِلنَّاسِ قِيَامًا لِلْعَالَمِينَ kıbleye yönelmek, bütün alemlere hidayeti talep etmek meselesidir. Onun için, اِيَّاكَ نَابُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِيمُ diyoruz. Sonra, اِهْدِنَ الصِرَةً مُسْتَخِيمُ diyoruz. ''Bizim müstakim, sırat müstakimine ya Rabbi yönel, et, oraya götür, o yol üzere tut.'' diyor. Demek ki bu bağlamda mescitler Allah Resulü'nün medreseleridir. Yani daha açık bir ifadeyle Rabbani birer tevhid medreseleridir. Yoksa mescitler bir devlet dairesi, zalimlerin anahtarını sabahleyin imana verip açtırdıkları ve akşam yazlı namazında kitleyip de, Camileri zikre, ibadete, itikafa, Allah'ı anmaya, fakir fukaraya yardıma kapatan zalim, müşrik, kafir rejimlerin mescitleri değildir Allah'ın mescitleri. Allah'ın mescitleri böyle olamaz. Onun için memleketin hiçbir mescidi bugün Allah'ın mescidi değildir. Kim ne derse desin. Memleketin hiçbir mescidi Allah'ın mescidi değildir. Belki Müslümanların mescididir resmiyette. Belki zahiri olarak Müslümanlara ait olan mescidlerdir. Ama Allah'ın dilediği, Allah'ın istediği mescidler değillerdir. Bugün harami i şerifte bundan çıkardığımızı Allah korusun. Harami şerifin de bu vasfına müdahale etmeye kalkışmışlardır. allah Teala ne buyuruyor? Dedi ki Rabbim kul emara rabbi bil kısri. De ki Rabbim adaletle emretti. Ve eqimû vücûhekum inde kulli <Sessizlik> mescidin. Ne demek ve eqimû vücûhekum inde kulli mescidin Müslümanlar? Müfessirler diyorlar ki mescid kelimesi hem namaz hem de namaz kılınan yer alanındadır. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ Vücuhunuz nedir? Arapçada vecih, yön demektir. Arapçada vecih, yüz demektir. Arapçada vücuh, insanın bütününü ifade eden hareketler demektir. Yani niyetiniz, sözünüz ve amelinizdir. Niyetinizi Amelinizi, sözünüzü ve ibadetinizi her mescitte Allah için ikam edin. Bundan başka bir şey için namaz kılmayın. Hani yuraûnen nâse ve le yedgurûne illâ sıfatıdır. İnsanlara gösteriş için namaz kılarlar ve Allah'ı çok az anarlar. Bunlar kafirleri ve münafıkların sıfatları. Müminleri sıfatı o değil. Ve eqimû wucûhekum inde kulli mescidin. Her mescitte Allah için vücuhunuzu ikame ediniz. Ve وَدْعُوهُ Ona ibadet edin, ona dua ediniz. مُخْلِسِينَ لَهُ <الدّين> Dini sadece ona halis kılmak için bidatlerden, dalaletten, şirkten, hurafelerden atalarımızın, analarımızın, babalarımızın geneleyinden o dini arındırarak sadece Allah için. وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ ha, Mescidin ehemmiyetini görüyor musunuz? O nesitleri kime teslim etmişsiniz? ve etmişiz. وَدْعُوْهُمْ اُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ Allah sizi nasıl vidayette halde etmiş ise Allah'a öyle döneceksiniz. Araf 29. Araf 31. ayet-i kerimede çok ilginç bir başka mesele var. Bunları anlatmamda zaruret vardır. Vele ki bu dersimi tanımlayamazsam bile bugün. <gülüyor> ya beni Adem'e, ey Adem'in oğulları, kim? Sen, ben, biz. Ya beni Adem'e, hudu zînetekum inde kulli mescidin. Yukarıda ne demiştik? Ve eqimu vücuhakum inde kulli mescidin. Vücuhunuzu, gönderinizi her mescitte ve her namazda ikame edin. Yani gevşek namaz kılmayın. Lagv namazı kılmayın. Geçiştirmek için namazı üstünüzden atıp yıkmak için yük çuvalı gibi atmayın. İkame edin. İkame edin. Ey Ademoğulları! Kudû zînetekum! Ziynetinizi takınınız. Bazılar demişler ki, temiz elbise giyiniz Cuma günü namaza giderken temiz elbise anlamında bu ayeti tefsir etmişler. Şimdi tabi bu bir tefsir, bir tevil, bir görüştü, makbuldu. Ancak ben acizane olarak bir başka şey görüyorum bu ayetlerde ki bazı müfessirler buna işaret etmişlerdir. O da nedir? Kulu ziyneter, müminin ziyneti nedir? Abdessi olarak nesli giymesidir. Mesela. Tesbihle mescide girmesidir. Resule salavat getirerek mescide girmesidir. Mescitte dini ihya etmesidir. Zikrullahı ihya etmesidir. İlmi ihya etmesidir. Hayrı, hasenatı, iyiliği, marufu mescitte yaşaması, yaşatmasıdır. Zinet budur. Daha da üstünde ne görüyoruz? Hudu zinetukum inde mescidin iman ve tevhid zinetinizi ihsan zinetinizi Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme, ahlakını ve imanınızı takınarak, kuşanarak her namazda Allah'ın huzuruna durun. Ve akimû vucûhekum inde kulli mescidin. Huzurlardaki tenasuba bakınız. Vekulû veşrabû ve yeyiniz. İçiniz ve la tusrifû innallâhe lâ yuhibbul musrifîn. Burada Allahu Teala başka bir İslami, başka bir ahlaki kaideye İşaret buyurmuştur, yiyiniz, içiniz ama sakın asla israf etmeyiniz, sert israf etmeyiniz. اِنَّهُ لَا يُحِبِّ musrifin Allah müsrifleri sevmez. Demek ki namazların ikamesinden asıl neymiş? Kalplerde ve nefislerdeki sıdkın, ihlasın ve tevhidin inşasıdır. Yani kalbin tevhid, ihlas ve sırt üzeri olması içindir. Eğer mescitleri binalarıyla süslü süslü imar ediyor da mescitler içinde namaz kılan insanların amellerini ve kalplerini ıslah edip imar edemiyorsak biz bir yanlışlık yapıyoruz demektir. Hem de çok ciddi ve tehlikeli bir yanlışlık yapıyoruz demektir. O halde mescit edinilen her yer ihlasla Allah'a dua ibadet ve zikrin yapılması gereken yerlerdir. Bunun dışında Mescitler herhangi bir maksat için kullanılamaz. Yani Allah'ın dini doğrultusunda, Allah'ın rızası doğrultusunda ancak mescitler kullanılabilir. Bunun dışında herhangi bir maksat için mescitler kullanılamaz. Size demin de hatırlatmıştım. Allahu Teala Bakara 114'te öyle buyurur: "Bu eman azlamu mimmen mena mescidallahi en yuzkara fiha ismihu ve sa'a fi Allah'ın mescitlerini orada Allah'ın adının alınmasından alıkoyan ve harabı için gayret gösterenden daha zalim kim olabilir? Diyorlar ki mescitleriniz açık, camileriniz açık alıkoyan mı var? Hiç kimse size engel olmuyor. Ama bunu söyleyen insanlar aslında mescitlerde Allah'ın dininin gerçek anlamda anlatılmasını yasaklayan Anlatmak isteyen alimlere ve müminlere zulmeden bir sistemin zulmünü, küfrünü, şirkini, Allah'ın dinini yeryüzünde firanların, tarumların, nemrutların engel olmaya kalkıştıkları gibi kalkışanların çirkinliklerini örtmek için yapıyorlar bunu. Bunu söyleyenler aslında Allah'ın dinini sevmeyen insanlardır. Bunu söyleyenler münafıklardır. Hangi münafıklar? O Medine'de mescid-i dirarı ve mescid-i küfrü ve mescid-i inşa eden münafıkların ve başları Hristiyan kafir olan Ebu Amir'in teşkilatının kurmuş olduğu o mescidin, sahibi çıkmak, sahip onu sahiplenmek isteyen insanların, sahip çıkmak isteyen insanların ahlakına ve dinine sahip olan kimsedir. Caminiz açık karışanlı var. Din camide mi ibarettir? Bizim bütün maksadımız şu, camilere mi gitmektir? Yani oraya gidip gelmek dinimizin gayesi midir? Dinimizin iki tane noktası mı vardır? Evimiz ve cami, mezarlar haline getirdiğimiz evlerimiz, tuthane haline getirdiğimiz camilerimiz. <gülüyor> Bunlar mı İslam'ın başlangıç ve bitim noktası? Yani evimiz birinci adres... Birinci mabed evimiz, en büyük mabedimiz evimiz. Onu süslüyoruz, ziynetliyoruz, masraflar yapıyoruz, harcamalar yapıyoruz, borçlanıyoruz, döşüyoruz. Efendim, süslüyoruz, avize koyuyoruz, televizyon koyuyoruz, buzdolabı koyuyoruz, yağlı boyadı yapıyoruz. En nefis harıları döşüyoruz. Ama Allah'ın yolunda hiçbir şey harcamıyoruz. Ondan sonra da gidiyoruz. Harunların, kisraların, piranların sarayına benzetilen namazlar. Camilere, mescitlere gidip namaz kılmaya çalışıyoruz. Yani iki gayemiz buymuş. Rejim diyor ki, evinden camiye, caminden evine diyor. Cambazın iki üstünde yürüyorsun sanki. Buradan oraya, buradan oraya. Bu bizim aradığımız mescit değil. Bu Allah'ımızın ve Rabbimizin bize tanımladığı mescit değil. Öylesi ne de yapmak gerekir? Onlar için Allahu Teala ne diyor? Her halükarda, mescitte Allah'ın zikri sayılan her ilmi ve her meseleyi ve her hareketi ve her ibadeti Allahu u Teala kasıdır. Bunlardan bir tekine mani olan bile Allah'ın mescidlerini harap etmeye gayret sarf etmiş olan insanlardan birisidir. Ula'ike, <gülüyor> işte onlar var ya, Ula'ike, mâ kâne en yedkulûha illa Kafirler ve müşrikler, Allah'ın beytini ve evlerini harap edenler o mezcler ancak korkuyla girerler. Vallahi lazim, şu anda bile müşrikler, bu rejimin müşrikleri, bu camilere girerlerken, vallahi azim korkarak giriyorlar. Jandarmasıyla, polisiyle, istihbaratıyla, silahlı adamlarıyla giriyorlar. Arka safın hepsi polis, ön safın hepsi polis. <gülüyor> ne bu korku? Niye? Korku şiddetten kaynaklanıyor. Mümin camiye girdiği zaman korkmaz. Velev ki cami Allah'ın istediği şekilde inşa edilmemiş olan bir cami olsun. Velev ki fasıkların, tacirlerini idare ettiği bir mescitte cami olsun, bir secde edilen yere mümin girdiği zaman korkmuyor. Mümin orada kendini güvende hisseder. Mümini basrı bu ama müsliklerin ve kafirlerin basrı harem-i şerifte o dahil olmak üzere yeryüzündeki Müslümanların mescidlerine girdikleri zaman, tasallut altında da olsa bu girdikleri zaman emin olun korkuyla girerler ve oraya yanaşmamalarının nedeni, şeytanlarının onlara eziyet etmesidir. Yanaştıkça, yaklaştıkça şeytanlar eziyet ediyor. Ne diye? Allah'a secde ediyorsunuz. Ben etmedim Adem'e. Ben Allah'a ibadeti ve Allah'ın emrine boyun eğmeyi reddettim. Siz niye ediyorsunuz diye? Bunlara وَتَعُزُّهُمْ اَزَّا Onlara eziyet öyle şiddetli bir eziyet verir allah Teala. Şeytanlar o müşriklere eziyet verir. Namaza yaklaşırlar eziyet verir. Dini bir mesele anlatılırken onlara şeytan eziyet verir. Niçin? Kalplerini küfür yolunda daha da katılaştırmak için. Demek ki Allah'ın zikri ancak neyle mümkün oluyor? Halis bir takva, halis bir iman, sahih bir ibadet ve hakkani Rabbani bir ilimle ancak ihya edilebiliyor. Ve ancak Allah'ın mescitleri böyle inşa edilebiliyor. Böyle mescitler de yeryüzünün ıslahı için ancak Allah'ın istediği mescitler olabilir. Bunun dışında mescitlere bakın. Türkiye'de insanların insanların hangi ihtiyaçlarını görmektedir? İdareleri zalim olan İslam ülkelerine, topraklarına bakınız. Mescitler rejimin yanında, rejimin kendisini din gibi kabul etmesi karşısında mescidler insanlara ne sunmaktadır? Bazı yerlerde, bazı beldelerde basit zekat topluyorlar, hasenat topluyorlar, işte sadaka topluyorlar. Bilmiyorum, fakir paraya gönderiyorlar. Bu kadar. Başka ne yapabiliyorlar? Herhangi bir şey. Onun için, inna salateten anil fahşai vel ayeti, bize şunu hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki namaz, insanları yani kimi sahibini ve namaza, inanan namaza sahip çıkan bir toplumu ve cemaatini ne yapar? anil fahra, fuhuş işlemekten, bütün kötülüklerden ve münkerlerden alıkoyar. Öyleyse namazın ikame edildiği mekanlar da münkerlerle savaş, fuhuşla savaş mekanlar olacak. Oralarda nereleri? Allah'ın canlıları, Allah'ın mesipleri. demek ki Allahu Teala mescitlerle ilgili bizi bu şekilde hassas olmaya davet etmektedir. Yani İbrahim ve İsmail'e verilen görev size de verilmiştir. Pekala şu anda mescitleri emrinde tutan sistem acaba İbrahim ve İsmail'in görevini yapıyor? İslam'da rejimin olmadığını, rejim hükmünün modern sistemlerle çatıştığını Beşer aklının, modern beşer aklının kabul edemeyeceği bir ceza türü olduğunu, gerekirse bunun üzerinde konuşulup tartışılabileceğini söyleyen bir Diyanet İşleri Başkanı, cehlini, dalaletini ve sapıklığını bu şekilde ortaya koyarken ne demek istiyor? Ve ne yapmış oluyor? İbrahim'in ve İsmail'in görevini yapıyor. En tahira beyti litta'ifine vel akifine verruhka as-sucud, yapıyor? İbrahim'in dediği gibi Rabbena takabben minna inneke entes semiul alim mi diyor? Ey Rabbimiz bu amelimizi bizden kabul eyle, kabul eyle. İnneke entes semiul alim mi diyor? Dese bile Allah'ın ilmini itiraf etmiş fakat yalan söylemiş ve nifakını ortaya koymuş olur bunlar. Allah elbette ki semiu'l alim'dir. Gerçekten işiten, gerçekten bilendir. En çok bilen, en çok işitendir. Peki ya, yaptığımızı görmüyor mu? Söylediğimizi görmüyor mu? Bu mescitlerde nasıl zulme, nasıl haksızlanet sebep olduğumuzu görmüyor mu? Görüyor. Mesela nerede İbrahim, İbrahim aleyhisselam gelse nedir bu mescitteki insanlara? Var mı cevabınız? Resulullah gelse bugün mescitlerdeki manzarayı görse nedir biliyor musunuz? Onun için Aleyhissalatu vesselam mescitler hakkında Ebu Hureyre ve Hazreti Osman'ın rivayet ettiği hadisler vardır. Muhtelif sünen kitaplarına geçer. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men bana lillahi mesciden yetegi bihi vechallah" Kim Allah için bir mescit inşa eder ve onun için Allah'ın vechini dilerse Allah edkhalahullahu'l cennet. Allah onu cennete koyar. Mescid ne için yapılacakmış? Allah'ın rızası için. Benim mahallemin mescidi, benim teşkilatımın mescidi, benim tarikatımın mescidi, Allah'ın mescidi mi? Onun için fukahamız der ki, özellikle hanefi fuqahası, rahmetullahi aleyhim, bir mescitte, eğer mescidin kapıları, sadece mescidin aharisine, mahallenin aharisine veya belli kimselere tahsis edilip mescidin kapısı ondan sonra kapatılıyorsa, orada cuma namazı eda edilmez. Neden hapishanelerde zindanda olan bir insan cuma namazı eda etmiyor, bayram namazı eda etmiyor? İslami bir idarede olsan bile hapisteki adama cuma ve bayram namazı farz değildir. Ancak ola ki, Perşembeden onları serbest bırakır Müslüman bir idare, der ki serbestsiniz bugünden yarın kadar onlar gidip ibadetlerini aday <gülüyor> ederler. Hürdür o gün, o gün hürdür. Dolayısıyla her mü'min mahkum, herhangi bir cezadan içeri girmiş olsa bile, yani tazir cezasından hapse girmiş olsa bile, İslami idare, İslami idare onu ne yapmakla mükelleftir? Cuma günü mü'minlerle ibadet etsin, bayram namazlarını mü'minlerle eda etsin diye, o günlerde özgür bırakır. O günlerde mahkum olamazlar. Asıl olan budur. Bunun yapılması gerekir. Ama çok özel durumlar vardır. Onlar yine o günün kadılarının vereceği hükme bağlıdır. Ben o hükmü burada izah edip uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. <gülüyor> evet. Cenab-ı Hak ne buyuruyordu demiştik. Tövbe 17. ayeti kerimede. Bismillah. Ma kana lül müşrikina an yamuru mesajda Allah. Şahidina ala enfuzi bil kufri. Müşrikler nefislerinin yani kendilerinin kafir olduklarını bile bile Allah'ın mescitlerini imar etmezler. Bu imar ne demek? Bedir Savaşı'nda Abbas radıyallahu anhu esir alındığı zaman Hazreti Ali ile Abbas radıyallahu anhu arasında bir tartışma geçer. Amca ve amca çocuğu, yeğen aralarında tartışma geçiyor. Hazreti Ali radıyallahu anhu diyor ki: "Siz neden işte böyle Müslümanlara zulmettiniz? İşte neden böyle Müslümanları mescitte ibadet etmekten alıkoydunuz? Benzeri müşriklerin kötülüklerini anlatıyor. Abbas radıyallahu anh da diyor ki, Müslüman olduğunu söylüyorlar müfessirler ve alimler. Mekke'deki ama imanını izah etmemiş. Müşrikler geldiği için hala müşriklerden sayılıyor. Diyor ki, مَا لَكُمْ تَذْكُرُونَ مَسَاوِئِنَا وَلَا تَذْكُرُونَ مَحَسِّنَنَا Size ne olur ki bizim kötülüklerimizi sayıyorsunuz durmadan da, Bizim hiçbir iyiliklerimizi, güzelliklerimizi saymıyorsunuz. Hazret Ali e diyor ki, nedir sizin iyilikleriniz? Efendim diyor biz, hare müşerifi temizleriz, oranın bakımını yaparız. Hacılar, hacılar geldiği zaman su verir, müşrik hacılar. Bugün de müşrik hacılar var. Hacılar geldiği zaman onlara su veririz, hizmet yaparız, işte efendim yerlerini hazırlar, yerleştiririz, onlara çadır kurarız, bilmiyorum ne yaparız falan. Geçtiği i̇şte, hizmetler sınarız. Onlara uçak temin ederiz, bilmiyorum ne yaparız. Bugün öyle diyorlar. Bak haça gönderiyoruz, uçak temin ediyoruz, efendim şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, paralarını alıp kullanıyorlar. Allah Allah, şu işe bakın. O de böyle itirazda bulunuyor. Onun için allah Teala de bu itirazın üzerine, bu ayeti kerimeyi indiriyor. Onun için ayet diyorlar ki, ta Bedir Savaşı'nda indi, fakat sonra Tövbe Suresi'nin, bu yerine Allah tarafından tekrar Resulü'ne emredildi ve konuldu. Ta ne zaman iniyor? Ne zaman Tövbe suresinin bu yerine konuluyor. Müşriklerin kendilerinin kafir olduklarını bile bile. Diyorlar ki müfessirler onlar nasıl kafir olduklarına şahit oluyorlardı? Kendi nefislerinin kafir olduklarına şahitlik ede ede onların Allah'ın evini mamur etmeleri mümkün değildir. Evlerini. Tabi buradan kasıt neydi? Yani müşrikler o gün olmalar, olsa bile, değişik zamanlarda olsalar bile haremi i şerif gibi başka mescidlere de hakimiyet kurabileceklerini Allahu Teala bildiği için mescidler diyor. Mescid-i mescid haram demiyor. Dikkat edin. Halbuki Mescidi haram söz konusu burada. Ama mescidi i haram demiyor. مَا كَنَا لِلْمُشْرِكِنْ اَنْ يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللّٰهِ Müşriklerin asla Allah'ın evlerini, mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların hakkı değildir. O İmam Şevkani rahmetullahi aleyh diyor ki tefsirinde, Mâ kâne lil, müşrikindeki la harfinin temlik harfi olduğunu, mülk, mülkiyet harfi olduğunu, dolayısıyla hiçbir müşrikin veya tüm müşriklerin, kim olursa olsun bunlar, Allah'ın mescitlerine sahip olamayacaklarını, o mescitlerin velayetini üstlenemeyeceklerini ve o mescitlerin velayetinin kafirlerin elinde olmasının mümkün olmadığını söylemiştir diyor Allah Teala bununla. Bu bu ayette bu L harfinin önemi budur. Niye? Bakın gelin Enfal Suresi'ne bakıyorsunuz. Enfal Suresi'nde Allahu Teala diyor ki: In evliyahu illa al Mescidi Haramın evliyası, yöneticileri, sahipleri onu tevhidle, Allah'a halis ibadetle ve onu zikretmekle ihya edecek olan kimseler aslında haremi şerifin sahipleridirler. Mescidi Haram'ın sahipleridirler. Bunun dışında hiçbir taife Allah'ın mescidlerine sahip olamazlar. Neden? <gülüyor> Çünkü onlar Allah'ın yolunda ayır alır koyarlar insanlar Allah'ın diniyle savaşırlar ve Allah'ın diniyle haberlerler. Kubat nın, "Maken elil müşrikine en yamuru mesajda Allah şahidina, al anfusilim bil kufur, ulake."